Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba. Günaydın. Ee, günaydın Can. Din felsefesi e, üzerinde birkaç, iki haftadır galiba duruyorduk. Onun devamında tekrar e, birkaç hafta daha üzerinde konuşalım diye anlaşmıştık. İsterseniz buyurun siz oradan e, yeni e, sorunsallarımızla ilgili götürelim tamam ee, geçen hafta e, din felsefesiyle teoloji arasındaki ilişkiye bakmıştık e, hem de belki Türkiye'de ilahiyat fakültelerinden e, felsefe tarihi derslerinin e, zorunlu olarak verilen felsefe tarihi dersleri kaldırılacak diye bir haber çıkmıştı sonra vazgeçti yok ondan o çerçevede de Din, felsefe ya da teoloji e, ve din felsefesi e, bağlantısına bakmıştık. Şimdi belki buradan hareket ederek din felsefesi dendiği zaman e, ortaya konan ana sorular e, neler? E, bunlara biraz bakabiliriz. Dolayısıyla bugün e, din felsefesinin çerçevesi içinde yer alan belki en temel Birkaç problemin ne olduğundan bahsederim diye düşündüm Sonra da önümüzdeki birkaç haftada bunların içinden bizim için ilginç olanlarını gündeme getiririz Şöylece de daha önce konuştuğumuz konular aslında bağlamak mümkün Din felsefesinin önemli merkezi özellikle bugünlerde çok gündemde olan konularından bir tanesi Din ile ahlak ilişkisi Eh, ahlaklı bir hayat dini inanç eh, olmadan da eh, tesis edilebilir mi? Yoksa eh, ahlak için illa eh, dini inanç zemini gerekiyor mu? Falan gibi eh, sorular. Eh, bu aslında bizim daha önce ta ilk başlarda konuştuğumuz insan doğası ya da insan doğası itibariyle nasıl bir varlıktır eh, sorularıyla eh, temas eden bir konu eh, Hatta oradan işte belki bize benzer başka canlıların yaşamlarını inceleyen bonoboları şuna buna bakan Franszewal'in mesela kitabından bahsettiğimiziz program başlamadan önce biz konuşurken bunlara da oradan açılacak bize birkaç kapı olmuş olur. Evet, primit uzmanı Franszewal'de bu bonobolardan özellikle barış için şiddet dışı bir ahlaki tavır olarak neler öğrenebiliriz onları anlatan ilginç kitaplara da imza atıyor evet peki şimdi şuradan aslında başlayayım din felsefesi felsefenin diğer alanlarına baktığım zaman yani mesela varlık bilimi yani ontoloji ya da bilgi bilimi yani epistemoloji ya da ahlak felsefesi ya da bilim felsefesi gibi diğer alanlara ya da dil felsefesi mesela. Belki en karmaşık argümanlar anı içeren alanı felsefenin. Bunun niye böyle olduğu konusunda tam emin değilim. Tahminen metafizik derinliği olan bir konu olması bir yandan öte yandan ee, aslında dünyevi işlere de e, Bağlanıyor olması ee, Yani Bizim hayatımızı nasıl yaşayacağımız Ya da yaşamamız gerektiği konularına Bir taraftan bağlanırken Öte taraftan e, Elle tutulmayan, gözle görülmeyen Bir doğa üstü varlık e, varlığı sürekli Referansta bulunmak durumunda olması Ve bunların birbirine girmiş olması Bir de sanıyorum e, Din felsefesinde insanlar felsefenin diğer alanlarına göre daha e, tutkulu bir şekilde e, bu argümanlara sarılıyorlar. Yani Tanrı'nın olduğuna inananlar e, Tanrı'nın olduğunu var olduğunu gösteren argümanlara e, daha bir yatırım yapmış oluyorlar yalnız entelektüel olarak değil belki gönülden de öyle istedikleri için bunun tabi tersi de doğru dolayısıyla e, din felsefesi öyle bir alan ki insan Hangi adımı atsa e, argümanatif olarak e, yani hangi e, küçük iddiayı kabul etse ya da reddetse e, karşısına çığ gibi bir e, argümanlar dağı daha çıkıyor. E, bu açıdan e, ilginç ve e, zengin bir alan aslında benim en sevdiğim yönlerinden bir tanesi e, din felsefesindir. Şimdi şuradan ben meseleye gireyim. Geçen hafta e, Tanrı'nın gücü ve e, kaderi mutlaklık e, vasfı hakkında biraz konuşmuştuk. Buna da biliyorsunuz e, Papa Francis e, Tanrı istese e, Tanrı ateistleri de e, cennete alabilir e, gibi bir yorumda bulunmuştu. İşte Vatikan'da biraz e, bundan irite olmuş gibi aslında tam böyle bir düzeltme yapmaya çalışmıştı. Ee, bu soruyu sormuştuk. Tanrı ateistleri cennete mi diye. Ee, bir yandan düz bir okuma yaparsak e, her şeye e, muktedir olan Tanrı tabii ki ateistleri de cennete alabilir. Ama öte yandan Tanrı'nın gücü mantıksal olarak e, var olduğunu varsaydığımız başka vasıflarıyla kısıtlanmış durumda. Dolayısıyla Tanrı'nın mesela açık bir haksızlık e, yapamıyor olması lazım e, Dolayısıyla belki ateistleri istese de cennete alamaması lazım Vatikan'ın da e, Argümanı buna benzer bir şeydi e, Bu Mesele aslında Din felsefesinin içindeki En merkezi sorulardan Bir tanesinin de e, eksenini Oluşturuyor kötülük problemi bu e, Dünyada bir sürü kötülük var e, Bu kötülüklerin e, bu kötülükler niye var? E, eğer Tanrı varsa Tanrı'nın varlığı ışığında bu kötülüklerin e, varlığını nasıl açıklayacağız sorusu. E, burada Tanrı bu kötülükleri yok edip kaldırabilir mi? diye sorduğunuz zaman e, önünüze yine bu dediğimiz gibi argümanlar ağı e, yapısı içinde bir sürü e, opsiyon çıkıyor. Mesela ee, evet, tabii ki tane bütün kötülükleri yok edebilir çünkü her şeye muktedir ama etme neyi seçiyor Diyebilirsiniz ee, Hayır, aslında istese de edemez e, diyebilecinsiniz. Ee, bu cevapların her biri kendi içinde bir sürü başka e, mesele içeren ve açıklanması gereken başka sorular çıkartan cevaplar. Ee, hatta e, çok zorda. E, kalıp bu cevapların hiçbirini beğenmiyorsanız dünyada kötülük diye bir şey yok aslında. E, o bizim kötülük gibi gördüklerimiz e, büyük bir iyilik planının parçası ve Tanrı onu öyle kurgulamış vaziyette filan de diyebilirsiniz. Bu biraz e, iyice umutsuz bir e, argument hareket bana sorarsınız. Fakat e, söylemeye çalıştığım şey bu kötülük meselesi Dünyada bir sorun olarak e, olmayı sürdürdükçe e, her şeyi bilen, e, yalnız iyilik içeren ve e, her şeye kadir bir Tanrı'nın varlığıyla bunu nasıl bir arada tutacağız? E, burada e, çok merkezi bir sorun var. Din felsefesinde çalışan bir sürü insan bu kötülük problemi dediğimiz problemin aslında en derin ve e, çözülmesi en zor sorun olduğunu düşünüyor ve inançlı insanların e, ve Tanrı'ya inanan din felsefecilerinin e, belki karşılaştığı ve e, baş etmekten en çok zorlandığı sorunun bu olduğunu e, söylüyor. Saygı değer bir tarihçesi de var bu sorunun. E, Leibniz mesela e, 17. 18. yüzyıl e, felsefe döneminde de çok önemli yeri olan e, Rasyonelist e, Düşünce Okulu'nun en önemli e, felsefecilerinden bir tanesi. Aynı zamanda çok önemli bir e, Matematikçidir. E, Newton'la eş zamanlı olarak kalkülüsü bulmuş olan e, matematikçidir. Bu e, kötülük problemiyle e, uzun süre kendisi de e, boğuşmuş e, ve en iyi olası dünya bu içinde yaşadığımız dünya mı ee, sorusunu e, formüle etmiş bir felsefeci dek. Ee, burada da e, daha önce e, az önce bahsettiğimiz e, kötülük sorunu gibi yani Tanrı kötülükleri yok edebilir mi e, sorusu gibi yine zor bir soruyla ve zor seçeneklerle karşı karşıyayız. E, en iyi Tanrı'nın yarattığı yaratabileceği en iyi olası dünya bu mu ya soruyla? E, Hayır diye cevap verirsek çünkü bariz bir şekilde çok daha iyi dünyalar tahayyül edebiliyoruz olabilecek iyi dünya bu dünya içinde yaşadığımız dünya olamaz diye düşünürsek o zaman niye daha iyisini yaratmıyor Tanrı sorusuyla karşı karşıyayız ya da evet bir Tanrı elinden gelen en iyi dünyayı yaratmış durumda o da bu içinde yaşadığımız dünya dediğimiz zaman bu da e, aslında yutması hayli zor bir lokma e, çünkü e, olan biten e, haksızlıklar kötülükler e, ışığında e, bundan daha iyi bir dünyayı e, tahsil edememek e, çok zor gözüküyor. Buna rağmen Leibniz e, bu soruyla hayli bir uğraştıktan sonra e, metafizik olarak e, Tanrı'nın daha iyi bir dünyayı yaratma imkanına sahip olmasına rağmen bunu yaratmamayı seçmesinin hiç kabul edilebilir bir şey olmadığı ne düşündüğünden evet Tanrı'nın yarattığı yaratabileceği daha edilebilecek en iyi dünya şu anda içinde yaşadığımız dünyadır nokta şeklinde bir şekilde bağlamıştı bu argümanı. Ee, yani kötülük problemi içinde bu tür soruları barındıran ve buradan da aslında ahlak din ilişkisini sorgulamaya da başlayan çünkü kötülük dediğimiz zaman e, iş ahlaka e, ile kötüye e, doğruyla yanlışa da gidiyor e, ahlak din ilişkisi e, problemine de bağlanan e, bir, bir sorun buna bu e, ahlaklı bir hayat için İlla e, dini inanç zemini gerekiyor mu, gerekmiyor mu e, meselesine önümüzdeki haftalarda döndüğümüzde buna tekrar temas ederiz. E, fakat şöyle küçük bir ayrım e, yaparak e, aslında belki biraz daha sohbete doğru açayım e, konuşmayı. E, öncelikle bu kötülük problemi içinde önemli olan bir ayrım var. E, teizm ile deizm. E, ayrımı bir tanesi t ile öbürü d ile e, bunların ikisi de aslında e, aynı e, aynı sözcüğe ve aynı kavrama akısta bulunuyorlar yalnız bir tanesi e, eski Yunanca'dan teos kelimesinden e, tanrı anlamına gelen öbürü Latinceden Deus kelimesinden türemiş fakat çok ayrı şeyleri inmiyorlar e, teizm dediğiniz zaman Müdahale gücü ve imkanı olan ve dünyadaki olan biten şeylere yani doğanın gidişatına bazen doğa üstü bir şekilde müdahalede bulunabilen bir tanrı inancını anlıyoruz. Deizm dediğimiz zamansa bu tür bir müdahalede bulunamayan, bu tür doğasında bu tür bir müdahale imkanı olmayan bir tanrı inancını anlıyoruz. Yani... Tanrı eğer her şeyden haberdar bir şekilde iken bazen dünyada olup kendiliğinden olup bitmekte olan bazı şeylerin gidişatını değiştirmeyi seçiyor ya da seçebiliyorsa yani bir mucize yaratıyor mesela ya da çok zorda kalmış ve kendisine dua etmekte olan bir insanın e, duasına bir karşılık e, veriyor. E, olmakta olan şeyleri başka tarafa doğru döndürüyor. Bu teist bir e, din anlayışı e, semavi dinler açık seçik bir şekilde teist e, anlayışa, e, anlayışı anlayışı e, varsayıyorlar yani Mürseylik'te de Hristiyanlık'ta da e, İslam'da da bu var fakat e, başka dinler e, daha deist bir yaklaşıma sahip e, Budizm'in e, kimi versiyonlarında mesela bunu görmek mümkün e, Teizm, e, bu ayrımı e, yapmak istedim çünkü teizm kötülük problemiyle baş etmesi gereken bir e, inanç sistemi. Deizm de belki bu kadar zor değil meseleler. Çünkü siz eğer e, deistsiniz ve Tanrı evreni bir kere başta kurduladı yarattı. Ondan sonra e, bir müdahale etmeyecek bir şekilde bir kenara çekildi ve her şey kendi ...mekaniği içinde gelişerek gidiyor... ...diye düşünüyorsanız... ...bunun için bir de özgür irade... ...meselesini koyarsanız... ...yani biz insanlar özgür iradenizle ne yaptırsak yapıyoruz... <gülüyor> ...o zaman iyilikten de kötülükten de... ...biz sorumlu oluyoruz... ...ve e, peki Tanrı niye düzeltmiyor... ...ya da daha iyi bir dünya yok mu... ...fülen gibi sorulardan kurtulmuş oluyorsunuz... ...ama... E, ...beyizm pek... E, ...rağbet gören... Özellikle bizim coğrafyanızda rağbet gören bir inanç sistemi değil. Teyizim son derece önemli çünkü işte zorda kaldığımızda Tanrı'dan bir şey istemek de istiyoruz. O bize cevap versin istiyoruz. Mucizeler yaratsın, müdahale etsin. Allah'a şükür şöyle oldu diyoruz. Bir takım Nedensellik ilişkilerinin gidişatının yolu yönü değişebilir her an. E, Tanrı bu müdahalelerde bulunabilir. Zaman zaman da bulunuyor diye inanıyoruz. Teizmin e, çok merkezinde olan bir varsayım bu. E, ama öyle olduğu zaman da bu kötülük problemiyle peki niye bu kadar kötülük var dünyada meselesiyle? E, eğer din felsefesi e, ile uğraşıyorsak e, uğraşmamız gerekiyor. Evet, bunu, Son bir şey daha evet, söyleyeyim tamam, Bu da e, Pardon ateizm ve Agnosti sizinle ilgili Bu da aslında sürekli e, karıştırılan Bir mesele e, Biraz etimolojik olarak da öyle Bu bir Kelimenin başına gelen A e, öncülü e, Bazen e, Bir şeyin karşıtını gösteriyor Bazense onun e, Olmadığını gösteriyor Yani mesela bir insan için asileksüel birisi dediğimiz zaman burada illa cinsellik karşıtı birisinden bahsetmiyoruz yalnızca belki bir cinsel ilişkileri olmayan birisinden bahsediyoruz. O şekilde düşünürsek ateist aslında dini inancı olmayan bir insan demek olur ama yani Tanrı varlığına dair bir inancı olmayan bir insan demek olur ama illa Tanrı'nın Var olmadığına inanan bir insan demek olmaz Bu ikisi çok farklı şeyler ee, Bir şeyin olduğuna inanıyor olmamakla Ya da varlığına inanıyor olmamakla e, Onun var olmadığına inanıyor olmak e, Farklı İkincisi çok daha kuvvetli bir e, tez içeriyor e, Bu açıdan e, ateizmi tam nasıl anlamalıyız e, Burası biraz karışık Aynı şey agnostizm içinde geçerli e, gnosis bilgi kelimesinin ne denk geliyor yine eski Yunancadan. Agnostik dediğiniz zaman e, bu bir tek bizim sözlümüz değil. Mesela Oxford sözlüğüne baktığımız zaman da ben bunu görüyorum. Diyor ki orada agnostin karşısı karşılığı olarak karşılığı olarak e, tanrının e, bilinmediğini ya da bilinemeyeceğini e, düşünen kimse. E, Tanrının var olduğunun bilinmemesi ne inanmak e, bir şey hiçbir zaman bilinemeyeceğine inanmak çok daha kuvvetli e, ve çok daha e, bence e, savunması zor olan bir tez. Dolayısıyla ortada bir de böyle bir e, karışıklık var. E, ateist ya da agnostik diye. E, Birisinden bahsettiğimiz zaman bunu da akılda tutmamızda fayda var. Yani bu insan e, Tanrı'nın varlığına dair bir inanca sahip değil mi? E, yoksa Tanrı'nın yokluğunu savunan e, evet. e, bir inancı mı e, savunuyor? E, genel olarak e, problemler ve ayrımlar böyle din felsefesinde. Evet ben de şeyi de e, soracaktım. Yani bu e, belki de bu ateist agnostik e, bilinemezci ile tanrı tanımazcılar arasındaki kategorik farkı belki e, biraz önce sözünü ettiğimiz Frans de Valin e, bunu bu ve ateist kitabında da tartışıyor. O, o vesileyle tekrar dönme imkanı da belki bulabiliriz. Ben de bitirebilirsem kitabı okumayın. Ee, ben başka da bir şey sormak istemiştim. Ee, bu deizm ve teizm arasındaki ayrımdan kalkılırsa burada e, temsil, tanrısal e, temsilcilerinin yani ruhban sınıfından olanların e, müdahalelerini de nasıl e, nereye oturtabiliriz diye. Yani aklımdaki örneklerden biri işte mesela insani problemler karşısında Desmond Tutu gibi bir başpiskoposun işte apartheid rejimine karşı büyük bir mücadele verdiğini şimdi de iklim değişikliği gibi önemli eşitsizlik yaratan yoksulluğu katlayan sorunlar karşısında da aktif olarak müdahale eden bir bilim. Şey, din insanı, din adamı tipi görüyoruz. Aynı şekilde Anglikan e, kilisesinden, he, Can Canterbury başpiskoposu, şimdi adını unuttum, eski başpiskoposu. O da e, benzer bir müdahalede bulunmuştu. Yoksullar ve küresel iklim değişikliği babında. Son olarak da demin adı geçiyordu e, Francesco'nun ya da Francis'in e, yeni papanında. Daha yeni gördüm bir bir Moyers'ın haftalık televizyon programında bahsediyordu. Sardinya adasında büyük çok büyük problemler var. İşçilerin işsiz işsiz kitlelerin isyanı var ve orada çok zengin kesimlerin de yer aldığı bir ada o. Orada da de bayağı ciddi bir müdahalede bulunmaya çalışmış. Çok ateşli bir konuşma yapmış. Bu sıralarda gayet aktif olduğunu görüyoruz. Papa'nın da. Yeni Papa'nın. Yani bu müdahaleler hangi şeyde mümkün ve müsait olabiliyor? Nasıl konuşlandıracağız bu durumu? Evet. Bu aslında bence çok önemli bir soru. Şimdi haliyle Desmond Tutu'da Papa Francis'te Çin'den geldikleri dini inen sistemi itibariyle teist bir tanrı anlayışına inanıyorlar. Öte yandan yapmaya çalıştıkları şey deist bir anlayışla bence daha iyi oturuyor. Evet, evet. Çünkü, onun için sordum ben de kafamda karışıklık vardı. Yani teizm, inanç sistemi çerçevesinde Tanrı her an bir müdahalede bulunabilir. Kötü giden şeyleri düzeltebilir ya da başka türlü hale sokabilir hiçbir şeklinde bir beklenti en azından söz konusu. Mesela yani Vatikan işte ara sıra Tanrı'nın bir takım mucizelerde bulunduğunda tarihsel olarak Kayda geçirmek istiyor Bunların ışığında bazı insanları Aziz ya da Azize gibi bir Paye falan. yani Bunların tarihsel gerçeklikler Olduğunu da Tanrı'nın bu müdahalelerin Defalarca yapılmış tarih boyunca Şeyler olduğunu da savunuyor Fakat bu düşünce Çizgisini ilerlettiğimiz zaman yani Mesela Amerika'da Küresel ısınma konusunda hiç dert etmememiz lazım. Çünkü zaten dünya kötüye gidiyorsa Tanrı onu düzeltecektir. Ya da işte zaten kıyamet kopacak. Dolayısıyla bu dünyada çok fazla bir işimiz kalmayacak. Biraz daha ısınmış ya da ısınmış. Niye bu kadar dert ediyorsunuz diyen bir tutucu Hristiyan grubu var ve bunlar aslında teistik anlayışın yani müdahaleci Tanrı e, inancının e, belki mantıksal olarak en ileriye götürüldüğü noktadan hareketle konuşuyorlar. Buna böyle bakarsak e, deizm e, Hristiyanlıkta ya da İslam'da ya da Musevilikte yer bulan bir inanç olmasa da bence e, dünya üstünde kötü giden şeylerin sorumluluğunu Tanrı'nın omuzlarından kaldır insanların omuzlarına yüklediği için yani Tanrı evet Dünyayı ve evreni bir şekilde kurdu Yarattı ve insanları da Özgür iradeli kıldı Ama bundan sonra başımıza gelen her şey Bizim kendi yaptığımız ya da Yapmadığımız ya da yapmamayı seçtiğimiz Ya da beceremediğimiz şeylerden Ve herhangi bir Müdahale bekleme imkanımız ihtimalimizde de yok dolayısıyla Kolları sıvayıp başka bir dünya Mümkün onu kuralım istiyorsak bu işleri kendimizin halletmesi lazım. Tanrı'ya yalvarıp yakarmak ya da dua etmek e, mantıksal olarak e, anlamsız şeklinde bir varsayımla hareket ed edersek deist e, anlayışta olduğu gibi e, bambaşka bir e, dünya görüşü belki buradan yapılandırılabilir diye düşünüyorum ve aktif olarak bir şeyler yapmaya çalışan din insanlarının da aslında daha ziyade değiştik bir yaklaşımla hareket ettiklerini bunu böyle söyle bile sizin bahsettiğiniz gibi daha değişik bir anlayışla hareket Evet. bana çok açık bir evet. çok sayıda örneği var tabi ben sadece üçünü yani söylediğimizi şimdi adını da bulduk tekrar bakıp Rowan Williams'dı. Canterbury Başpiskopos'un da adı. Evet. Hepsi aynı şekilde müdahale etli. Özellikle de Latin Amerika'da bir dönem e, Katolik e, psikoposların e, yoksullar lehine ve bütün o askeri rejimlere karşı falan çok ciddi bir mücadele verdiğini Katolik rahiplerinde. Tabii biliyoruz Başpiskopos Romero'da öldürülmüştü El Salvador'da yanılmıyorsam. Evet. Amerika'nın evet. da desteğiyle üstelik. Evet yani böyle çok sayıda örnek var ve tabii Poiker'ların da e, tanık olmak kavramı zaten e, bambaşka bir şey. Yani tanık olmayı öngörülüyor bu eşitsizlik, adaletsizlikler karşısında ve buna karşı da herkesin e, bu tanıklıktan sonra kendilerinin karar verip nasıl bir yön izleyeceğini mücadeleye mi girecekler bireysel olarak insanlar. Onlara kendilerinin karar vermesi gerektiğine dair de ilginç bir yaklaşımları var. Zaten Greenpeace ve modern çevre hareketinin de kökeninde önemli Quaker'ların da rolü var. Bir rolü var, evet. Ben de şöylece bitireyim belki. Anadolu kültüründe de aslında bu teistlik yani müdahaleci tanrı yaklaşımlı hoş bir şekilde mizahi bir şekilde e, yumuşatılmış bir e, versiyona sahip. Sonuçta işte eşeğimizi sağlam taca bağlamak e, evet. örneği falan böyle bir şey e, daha daha değişik o anlamda bir Evet. tadı e, oldu söylenebilir. Evet. Bu çok önemli konular. Bunlar can eğer son dakikada bir daha yani gayet her soru. şey çıktı galiba. <gülüyor> Yoksa belki Ben onu... bir son dakika sözü bekliyordum sahiden. Evet. <gülüyor> Yok ben e, sizin verdiğiniz atasözüne sözüne karşı e, yani eşyeni sağlam kaza bağlamak gerektiği atasözüne sözüne karşı e, sakınan göze çöp batar atasözü sözü aklıma gelmişti. Fakat içine kullanabileceğim bir soruyu şu anda vaktimiz galiba yetmeyecek. <gülüyor> Ama Önümüzdeki programlarda takip ediyorum. Belki çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.